Meksika körfezinde büyük bir çevre felaketine yol açan petrol sızıntısı benzer bir projenin uygulandığı Karadeniz için endişeleri gündeme getiriyor. Uluslararası Enerji Uzmanı Necdet Pamir, dünyanın Meksika körfezindeki petrol sızıntısını tartıştığı bir dönemde Karadeniz'deki petrol arama faaliyetlerinin bölge halkını endişelendirmesinin anlaşılır olduğunu söyledi. Pamir, Karadeniz'deki platformlar Meksika körfezindeki platformdan daha derinde petrol aradığını daha önce Karadeniz'de de bir petrol platformunun tasarım hatası nedeniyle çöktüğünü, ancak bunun sonucunda bir sızıntının yaşanmadığını da söyledi. Türkiye'de geçtiğimiz aylarda boğazlardan çekilerek Karadeniz açıklarına götürülen petrol platformuyla, su yüzeyinin 2000 metre derinliğinde petrol bulunması hedefleniyor. Brezilyalı enerji şirketi Petrobas, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Karadeniz'de arama için iki ayrı anlaşma imzalamıştı. Demek ki bizim için de benzer tehlikeler söz konusu artık petrol bağımlılığından ve doğa anının kabuğunu denmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Neden küçük bir Japon seyahat firması Antiguan Büyükelçisi Anthony Liverpool'un faturasını ödüyor? Japonlar 24 yıllık ticari balina avı yasağının bitmesini umuyorlar. Antiguan Büyükelçisi Anthony Liverpool geçtiğimiz hafta okyanustaki balinaların kaderi hakkında verecek karar da önemli bir rol oynamak için Fasa uçtu. Ama İngiliz Sunday Times gazetesinin Liverpool'un 4 bin avroluk konaklamasının önceden ödendiğini yani rüşvet kabul ettiğini ortaya çıkarmasından sonra komiteye uygunluğu ve tarafsızlığı sorgulanmaya başladı. Uluslararası Balina Komisyonu ticari balina avının serbest bırakılması teklifini değerlendirecek. Yani Japonya, İzlanda ve Norveç her yıl nesilleri tehlike altında olanlar da dahil olmak üzere 1800 adet balina öldürebilecek. Geçtiğimiz hafta Japonların nakit para ve faşilerle altı ülkeyi balina avcılığını desteklemeleri konusunda ikna etmeye çalıştığında ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla artık balinaların yaşam hakkını iade etmenin zamanı geldi. Uluslararası Balina Komisyonu'nda balinaların artık tamamen korunması gerekiyor. Petrol zengini Texas, elektrik ihtiyacının %10'unu rüzgardan karşılıyor. ABD Başkanı Obama Texas modelini Amerika geneline yaymaya kararlı. Air City adlı bir İrlanda şirketi 34 büyük toprak sahibiyle anlaştıktan sonra 2006 yılında bölgeye yel değirmenleri dikmeye başladı. Bir yıl sonra da projeyi E.ON Climate and Renewables'e devretti. Zamanla projeye katılan çiftçilerin sayısı 400'e çıktı. 600 rüzgar türbininden oluşan enerji parkı 780 megawatt elektrik üretiyor. Petrol zengini Teksas, elektrik ihtiyacını kısmen yenilenebilir enerjilerden kazanmaya başından beri kararlıydı. Üstelik ekonomik kriz rüzgarın hızını kesemedi. Yetkililer Texas'ta da rüzgarın sayesinde enerji üretiminde dünya liderleri arasına girdi. Rüzgar hala fosil enerji türlerine bağlı olduğu sanılan bu eyaletin enerji kaynaklarını daha geniş bir yelpazeye yaymasını sağladı. Eyaletlerin... Rüzgar teknolojisinin merkezi olduğunu belirten ABD senatörü Rodney Ellis, petrol çıktığı için fosil enerjiye bağımlı olduğumuzu sananlar bizi tanımamış diyor. Ya ne petrolü çıkan ne de, de rüzgar ve güneş kaynaklarını yeterince kullanamayan Türkiye neye ve nereye bağımlı? Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman ve Köy İşleri Genel Müdürlüğü'nün yani Orköy'ün orman köylülerine yönelik güneş enerjili su ısıtma sistemi projesiyle bugüne kadar 10.000 610 hektar ormanlık alanın kesilmekten kurtarıldığı belirtildi. Orkay Genel Müdürü Profesör Dr. Mustafa Kılıç 500 hanelik bir köyde su ısıtmak amacıyla yılda 250 ster odun tüketilmekte. Bu da bugünkü piyasa satış fiyatları ile yılda yaklaşık 20 bin lirayı bulmaktadır. Türkiye genelinde yaklaşık 21 bin orman köyünde yaşayan tüm haneler dikkate alındığında oldukça büyük oranlarda milli servet kaybı ortaya çıkmaktadır. Güneş enerjisi sistemi aynı zamanda köylerdeki sağlıklı ortamın artmasına, sağlık koşullarının iyileşmesine, dolayısıyla sosyal yaşam kalitesinin yükselmesine faydalı olmaktı. Türkiye gibi güneşli bir ülkede elde edilecek güneş enerjisinden faydalanma oranı metrekarede 1 saattir. Bu bize ulaşan ücretsiz ve sürekli enerji kaynağıdır. Öte yandan proje sayesinde bu sistemlerin üretiminde 1531 montajında 2041 kişinin istihdamı sağlanmıştır. Dedi. Peki o zaman niye bütün ülkeye yaygınlaştırmak için Enerji Bakanlığı harekete geçmiyor? İki bakanlık birbiriyle konuşmuyor mu? Çin'in resmi haber ajansı Henan eyaletinde bulunan Weidong bölgesindeki kömür madeninde patlama meydana geldiğini ve madende mahsur kalan 46 işçinin öldüğünü sadece 26'sının kurtarılabildiğini duyurdu. Çin'de geçen yıl meydana gelen maden kazalarında yaklaşık 2600 kişi yaşamını yitirdi. Fosil yakıtlara olan bağımlılığımız daha kaç can alacak? Yüzümüzü rüzgara çevirip temiz enerjiye merhaba demenin zamanı gelmedi mi sizce? Rüzgarla ışıldayan yeşil ve barış dolu bir gelecek için sağlıcakla kalın.